933, numaralı konu, Hazreti Ali'nin giyim adabı, evet, Hazreti Ali'nin yanına Basra'dan bir heyet geldi, aralarında haricilerden Cad bin Nas de vardı, bu kişi elbisesi hususunda Hazreti Ali'yi tenkit ederek, sen fakir misin ki, bu kadar basit giyiniyorsun, dedi, Hazreti Ali, senin elbisemle ne ilgin vardır, benim elbisem gururdan en uzak ve halkın uyması hususunda da en uygunudur, dedi.